Abdest için Kolaylıklar Mest ve Yara Üzerine Mesh Mesh, sıvazlamak demektir. İki türlü mes vardır. 1. Mest Üzerine Mesh Mest, ayağın yıkanması farz olan yerini örten, su geçirmez ayakkabı demektir. Mest, büyük olup da, parmaklar mestin ucuna kadar gitmez ve mesh, Boş yer üzerine rastlarsa, caiz olmaz. Mestin, Bir saat yol yürüyünce, Ayaktan çıkmayacak şekilde, Sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır. Tabanı ile, Ayak üstü veya, Yalnız tabanı deri kaplanmış, Çorap üstüne mes yapmak, caizdir. Sert olup da, Yürürken aşağı düşmeyen, Çorap üzerine mes etmek, Câizdir. Mestler, Abdestsizliğin ayaklara geçmesine mani olmaktadır. Ayaklar yıkandıktan sonra mesleri giymek ve bundan sonra abdest almak caizdir. Mesh, meslerin üstüne yapılır. Meslerin altına yani tabanına mesh yapılmaz. Sünnet üzere mesh etmek için sağ elin yaş beş parmağı sağ mest üzerine, sol elin parmakları da Sol mest üzerine, boylu boyunca yapıştırılıp, ayak parmakları üzerine gelen ucundan, bacağa doğru çekilir. El ayaları, meste değdirilmez. Meshin, üç el parmağı eninde ve boyunda olması farzdır. Mesh, elin dış tarafıyla caiz ise de, iç kısımlarıyla yapmak sünnettir. Yaş ot üstünde yürüyerek veya, Yağmur ile, meslerin üzeri ıslanırsa, mesh yerine geçer. Mest üzerine mesh müddeti, mukim olan için, 24 saattir. Misafir için, 3 gün 3 gece, yani 72 saattir. Bu müddet, mesti giydiği zaman değil, mesti giydikten sonra, abdesti bozulduğu zaman başlar. Mestli kimse, abdesti bozulduktan sonra, yirmi dört saat geçmeden sefere çıksa, bu mestlere üç gün ve gece mesh edebilir. Misafir iken mukim olsa, yirmi dört saat geçmiş ise, mestleri çıkarıp, ayaklarını yıkayarak abdest alır. Ayağın üç parmağı sığacak kadar yırtığı bulunan, mest üzerine mesh etmek, caiz değildir. Yırtık bundan az ise, mesh caiz olur. Bir mestin birkaç yerinde küçük yırtıklar var ise, bunlar toplanınca üç parmak kadar olursa, buna mesh etmek caiz olmaz. Bir meste iki parmak, diğer mestede iki veya bir parmak görünecek kadar yırtık varsa, bunlara mesh edilebilir. Mesh caiz olmayan yırtık, üç parmağın ucu değil, üç parmağın bütünü görünecek kadardır. 2- Yara ve sargı üzerine mes. Yaranın, çıbanın, derideki çatlak ve yarıkların üzerine veya içine konan merhem, pamuk, fitil, gaz bezi, flaster, sargı bağı gibi şeylerin çözülmesi, çıkarılması, yaraya zarar verirse, üzerine mes edilir. Özür sahibi olan, İstediği zaman abdest alır. Alınan abdestle, istediği kadar farz ve nafile kılar ve Kur'an-ı Kerim okur. Namaz vakti çıkınca, abdesti bozulmuş olur. Her namaz vakti girdikten sonra, yeni abdest alıp, bu vakit çıkıncaya kadar, her ibadeti yapar. Özür sahibi olabilmek için, abdesti bozan şeyin, devam üzere mevcud olması lazımdır. Yani, Herhangi bir namaz vakti içinde, abdest alıp, yalnız farzı kılacak kadar bir zaman abdestli kalamayan kimse, özür sahibi olur. Özür sahibinin özrü, sonraki her namaz vaktinde bir kere, biraz akarsa özrü devam ediyor sayılır.